327. konu, Hazreti Peygamber'in Ensar'a dua etmesi ve Ebu Bekir'in de hutbelerinde onlardan bahsetmesi, tarlalarını, bahçelerini sulamak için develerle su çekmek Ensar'a çok ağır geliyordu, nihayet Hazreti Peygamber'e başvurarak kendilerine bir ark kazılmasını istediler, Hazreti Peygamber onlara, Ensar'a merhaba, Ensar'a merhaba, Ensar'a merhaba, sizin bugün benden istediklerinizi mutlaka size vereceğim, Bugün Allah'tan sizin için ne istersem o bana verilecektir, buyurdular. Ensar da birbirlerine, o halde bu fırsatı değerlendirmeliyiz, diyerek Hazreti Peygamber'den bağışlanma istemeye karar verdiler ve sonra da, Ey Allah'ın Rasulü, Allah'a bizi bağışlaması için yalvar, dediler. Hazreti Peygamber de, Ey Allah'ım, Ensar'ı bağışla, hanımlarını, oğullarını ve torunlarını da bağışla, diye dua etti.